Kültür Mirasımızın Temel Kaynakları Kültürün, bir milletin tarih içinde üretip ortaya koyduğu, ortaya koyup zamanla milli varlığın bir buğdu haline getirdiği veya onu şuur altı müktesebata dönüştürdüğü sosyal ve ahlaki davranış disiplinlerinin bütünü olduğu şeklindeki düşünce bir hayrı yaygın. Bu anlayışa göre, bazı temel hususiyetleri itibariyle evrensel bir görünüm arz etse de, her toplum ve her sosyal coğrafyada farklı bir kültürün hakim olduğu açıktır. Tabi bu farklılık büyük ölçüde düşünce sistemlerinde de müessir bir faktördür. Bu açıdan bir ferdin belli bir kültüre bağlı düşüncesini, belli bir referans çerçevesi aracılığıyla kendini ifade etmesi de sayabiliriz. Kültürü biraz da düşünceyle irtibatlandırarak herhangi bir milletin kendi ahlaki değerlerini, mezhep mülahazalarını, varlık kainat ve insanla alakalı düşüncelerini, sosyal ve siyasal tavırlarını ve davranış disiplinlerini ifade yollarının bütünüyle veya büyük bir kısmı ile ortaya koyması ve milli duyuş, milli düşünüş esasına bağlılık çerçevesinde. Tarih içinde meydana gelen topyekun fikir, sanat, örf, adet ve teamül, bu son iki esasla alakalı ileride arz edeceğimiz kayıtlar mahfuz gibi hususların umumudur şeklinde yorumlayanların sayısı da az değil. Bizim kültür sistemimizde insan, kainat, Allah münasebeti böyle bir sıralamada tabi, metbu, müşterek mütala edilmiştir en temel esaslardandır ve bütün zihni, fikri, ameli faaliyetlerimiz bu münasebete bağlı cereyan eder. Modern Avrupa mantığı ki bu tamamen bir Yunan mirasıdır, bütün mülahazalarını insan eşya ve hadiselere bağlar. Dolayısıyla da ulûhiyet hakikatini ya hiç nazara almaz veya onu tali bir mevzu gibi mütalaa eder. Oysa ki bizim düşünce sistemimizde insan kainat bir meşher, bir kitap ve hadiselerin diliyle bir beyan olarak varlığı kendinden vacibül vücud o yüce zatı anlatan, onun sanat eserlerini teşhir eden ve icraatını seslendiren bir dil, bir sergi ve bir enstrümandır. Yunan felsefesi ve onun çağdaş uzantısı sayılan Modern batı mantığında, aktif aklın yanında atıl bir uluhiyet telakkisine karşılık, bizim kültürümüzde her zaman sanat-sanatkar, eser-eser sahibi ve halik-mahluk münasebeti söz konusudur. Biz kendi düşünce sistemimizde insan ve kainatı birer vasıta gibi değerlendirerek, belli bir örfane ufkuna kadar hep bu vasıtalarla, o, ulular ulusu sanatkara yönelir ve onu ararız. Ötekilerse, uluhiye telakkisinin sadece pratikteki neticeleri üzerinde durur ve her şeyi tamamen eşya ve hadiselere bağlarlar. Ayrıca bizim aktif aklın yanında her şeyi kitap-sünnet, kitap-sünnetin referansı çerçevesinde diğer kaynaklarla irtibatlandırmamıza mukabil, onlar, aklı ve müşahedeyi bilimin biricik sebebi görerek adeta ilmin ve marifetin yollarını daraltmış sayılırlar. Özetlemek icab ederse kültür asli ve tali unsurlarıyla insan tabiatına mal olmuş. Bilinmiş, inanılmış, yaşanılmış, nihayet şuhratlı bir doküman haline gelmiş mefhum, kural ve insiyakların bütünüdür ki şuur ve irade söz konusu olmasa da, yer yer belli sebep, saik ve tedailerle, mevcudiyet ve belirleyiciliği duyulup hissedilen epistemolojik bir olgudur. Evet, nice ruha mal edilmiş ve şuur altında uyuyan inançlar, kabuller, örfler, adetler vardır ki, zaman zaman aklın iç dinamikleri, belli saik ve sebeplerle bu müktesebatı uyarır, canlandırır, harekete geçirir ve inşa edip şekillendirir. Bazen tıpkı eski haliyle olduğu gibi gayet net, bazen de biraz renk katıp matlaşmış olarak ayniyet ölçüsünde bir misliyetle şekillendirip ortaya koyar. Ancak bu müktesebat ne ölçüde insan tabiatına mal olursa olsun, Eskilerin aynı ile yeniden gündeme gelmeleri katiyen söz konusu değildir. Söz konusu değildir, zira her yeni gün başlı başına bir alemdir. Ve gelirken de tamamen kendi hususiyetleriyle gelir, kendi grubuyla da batar gider. Bu itibarla da biz, şuur altı müktesebatımızı birer eski gibi tekrar etmekten daha çok, onlara şartlarının gerektirdiği bir kısım derinlikler ilave ederek ortaya koyarız. Daha doğrusu, onları asla dayalı, nesebi sahih, taptaze renkler ve derinlikler ilavesiyle bir kere daha yaşarız. Burada milletçe her zaman tekrar ede geldiğimiz bir hatayı vurgulamakta da yarar görüyoruz. Eskilerin yeniye sağlam bir zemin oluşturması, Yeninin de eskiyi daha da açıp geliştirmesi yerine biz konuyu çok defa birbirinden ayrı iki zamana bağlayıp bu iki zaman dilimini bazen birbiriyle vuruşturarak bazen de karşı karşıya getirerek hep temellerde bir kısım krizlere sebebiyet vermişizdir. Ya yeniler koklanır, sonra çöpe atılır eskilerse miskü amber gibidir, karıştırdıkça çevreye güzel kokular saçar diyerek, zamanın bir parçasına ait varidat hakkında ifrat etmiş, ya da eskiyip gitmiş bu müktesebattan ne olur ki? Ne aranacaksa yeninin renk ya renk dünyasında aranmalıdır mülahazasıyla, bu defada zamanın diğer yanına karşı bütün bütün alakasız kalmışızdır kalmış, hem milli zaman ve fomunu göz ardı etmiş, hem de konunun evrensel buğdunu görmezlikten gelmişizdir. Oysaki biz kendi kültürümüzü sadece kendi coğrafyamız açısından değil, bizimle medeni dünya arasında kalıcı ve sağlam bir köprü teşkil etmesi zaviyesinden de iyi yorumlama, dikkatli değerlendirme ve düşünce hayatımızda, açılma türünden yeni bir kültür zamanına ortam hazırlama mecburiyetindeyiz. Değişik bir ifadeyle milletimiz adına daha sağlam, daha tutarlı, daha kalıcı bir kültür anlayışının inşası için, geleceğin önceliği mahfuz, dün, bugün ve yarına ait değerleri birbirine feda etmeme, temadi ve inkişafa aynı ölçüde saygılı kalma zorundayız. Aslında kültürel zaman, bizim bildiğimiz zaman anlayışından farklı olarak önce bulunma ya da sonradan vücuda gelme mefhumlarına bağlı değildir. Bence ona zaman üstü demek daha uygun olacaktır. Hatta ona zamandan bağımsız ve aşkın nazarıyla bakmak yerinde bir yaklaşım olsa gerek. Zaten kültürün sürekliliği de tamamen onun bu müstakilliyetine bağlıdır. Ne var ki onun tamamen müstakil ve kendi olan bu yapısını düzenleyen ve farklı muhitlerle münasebetini şekillendiren bir referans çerçevesinin olduğu da açıktır. İşte bu yönüyle de o, böyle bir çerçeve içinde farklı mefhumlar, ayrı ayrı düşünce yolları, değişik bakış zaviyeleri, her biri bir yoruma bağlı sanat telakkileri ve ahlaki değerler gibi, hususların bütününden ibarettir denilebilir. Ancak her türlü mazmunu, mefhumu, düşünce tarzını, yorumu ve telakkiyi onlara bağlı olarak götürme mecburiyetinde olduğumuz bir de temel esaslar vardır ki, kültür, bütün renkleriyle bu esaslar etrafında daireler çizer durur. Onlarla beslenir, gelişir ve derken, onlarla, Zaman mekan üstü bir hal alır. Bu esasları başta kitap ve sünnet olmak üzere, bu iki önemli umdenin, daha sonra bu esasları birer işaret mevinden de olsa hatırlatmayı düşünüyoruz. Referansı çerçevesinde, tefsir, hadis, usulü tefsir, usulü hadis, fıkıh ve usulü fıkıh ana başlıklarıyla özetleyebiliriz. Hususuyla fıkıh ve usulü fıkıh, Fıkıh metodolojisi, hem ciddi bir mesaiğinin ürünü olmaları, hem de insanlık tarihinde emsalsizlikleri itibariyle o kadar engin ve zenginleşmeye açık kaynaklardır ki, bu kaynaklara sahip olan milletler, en hayati şeylere sahip olmuş sayılırlar. Her medeniyetin iftihar ettiği, nevi şahsına münhasır bazı değerler vardır. Fıkıh ve usulü fıkıh da, Bizim medeniyetimizin en bedirgin değerlerindendir. Öyle ki eğer geçmişimiz itibarıyla bizim medeniyetimize bir isim bulmak icabetseydi ona fıkıh veya usulü fıkıh medeniyeti demek uygun olurdu. Kapıları ardına kadar düşünceye, hikmete, felsefeye açık fıkıh ve usulü fıkıh medeniyeti. Yunan ve Grek medeniyetleri birer felsefe medeniyeti. Babil ve Harran medeniyetleri birer irfan, Gnostisizm medeniyeti. Bugünkü Avrupa, bir bilim ve teknoloji medeniyeti olmasına mukabil, asırlardır devam ede gelen bizim medeniyetimiz, düşünce, akıl, mantık ve muhakeme yörüngesiyle herkese açık bir fıkıh ve usulü fıkıh medeniyetidir. Çok düşünürle beraber, Seyyid Bey ve Muhammed Hamidullah Hoca'nın da ifade ettikleri gibi, bizdeki fıkıh metodolojisi çalışmaları, en mükemmel bir hukuk sisteminin, en kusursuz bir kanun ilminin inşası, gelişmesi ve her asrı kucaklayabilecek şekilde açılması zaviyesinden, en ciddi bir ilk teşebbüstür. Hem de, Epistemolojik olarak başka kültür ve medeniyetlere kaynak teşkil etmeye açık bir ilk teşebbüs. Her zaman değişik toplumların değişik kanun ve hukuk sistemleri ola gelmiştir. Romalıların, Çinlilerin, Hintlilerin, Yunanlıların, ne var ki ne Yunanlıların levhaları, ne Romalıların Kasiyus kanunları, ne de modern dünyaların değişik kanun nameleri, hiçbir zaman fıkıh sisteminde olduğu gibi bir metodoloji ilmine bağlanamamış ve bu ölçüde kurallaştırılamamıştır. Bu itibarla da temelleri Kur'an, sünnet ve selef-i Salihî'nin tahkik ve tespitlerine dayalı bu ilmi bir başka millette bulup göstermek mümkün değildir. Felsefe değişik dönemler itibariyle, yine o dönemlerin ihtiyaçlarına cevap vermek üzere sürekli gelişen bir mantığın ürünüdür. Bizim medeniyetimizde de fıkıh metodolojisi, hukuki sistemlerimiz için tarih boyu aynı vazifeyi görmüştür. Fıkıh ve hukuk, toplumları kurallarla yönetme misyonunu eda ederler. Usulü fıkıh ise, fıkıh ve hukuk sistemlerine rehberlik yapar böyle bir rehberlikte kullanılacak metotların türünü de, konunun durumuna göre aklı selim belirler. Böyle bir usul ve metodun, hukuki konuların iyi anlaşılması üzerinde, ne büyük bir tesir icra edeceği açıktır. Aslında fıkıh ve usulü fıkıh için söylenen sözler, aynı ile Kur'an ve sünnete bağlı diğer ilimler için de söz konusudur. Gerçi daha önceki kitaplar üzerinde de değişik çalışmalar yapılmış ve onlara bağlı bazı sistemler geliştirilmiştir ama, Kur'an ve sünnet üzerinde yoğunlaşan mesai ve ortaya konan yorumlar her zaman takdirle yad edilecek ölçüde bir hadisedir. Evet, Kur'an ister bizzat Allah Resulü tarafından ortaya konan yorumlarıyla, isterse dilin kuralları, Arapçanın kendine has üslubu ve nüzul sebepleri göz önünde bulundurularak yapılan tefsir ve tevhilleriyle olsun. Düşünce hayatımızda öyle bir zenginlik kaynağı ola gelmiştir ki, çok satıhi bir nazarla bile bakanlar, bunun ne büyük bir servet olduğunu hemen anlayabilirler. Hadis için de aynı şeyleri söylemek her zaman mümkündür. Ne var ki bütün bunlara, vefalı ve yetenekli dimaların sahip çıkıp anlatmaları gerekmektedir. Yoksa düşmanların korkunç husumeti ve dostların da vefasızlık ya da suskunluğuyla hep bulandırılmak istenen veya tamamen yok farz edilen bu feyyaz kaynaklara rağmen milletçe daha uzun süre varlık içinde yokluk yaşamamız kaçınılmazdır. Bu önemli kaynakların referans çerçevesi içinde İslam akidesinin akli-nakli delillerle ispatı ve dinimiz etrafındaki şüphe ve tereddütlerin giderilmesi, teşbih, tecsim, Allah'ın herhangi bir varlığa benzetilmesi ve O'nun bir cisim farz edilmesi gibi felsefi çarpık mülahazaların cevaplandırılması, ilahi sıfatların mevcudiyeti, ve bunların çerçevelerinin belirlenmesi, eslah konusu, hüsün-kubuh mevzuları etrafında kaleme alınmış sünni kelam konularını, maslahat, istihsal, örf, adet ve teamül gibi hususları da kültür mirasımızın tali kaynakları arasında zikredebiliriz.